Sabır. Cüneydi diye sabır nedir diye sorduklarında şu cevabı vermiş. Yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır. Evet. Saltanat. Selçuklu sultanlarından biri Mevlana'yı ziyaret ederek saltanatları arasında ne fark olduğunu sorduğunda o büyük zattan şu cevabı almış. Senin saltanatın gözlerin açık kaldığı müddetçe bakidir. Benim saltanatım ise gözlerimi kapadığımda başlar. Evet. Tabip, Bayezid-i İslami Hazretleri akıl hastanesinin önünden geçerken bir tabibin havanda ilaç dövdüğünü görerek çok günahkarım der. Bunun içinde ilaç var mı? Tabip daha cevap vermeden konuşmaları dinleyen bir hasla pencereden seslenir. Tövbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştır. Kalp havanında tevhid tokmağı ile döv İnsaf eleğinden geçir. Göz yaşı ile yoğur. Aşk fırınında pişir. Ve sabah akşam bol bol ye. Göreceksin hastalığından eser kalmayacak. Bistami Hazretleri'nin gözleri dolar ve Ya Rabbiler! Şu dünya hastanesinde ne tabipler var! Evet! Uyku kardeşliği! Mevlana Hazretleri talebelerinden biriyle yürürken yol kenarında birkaç köpeğin sarmaş dolaş uyuduklarını görürler. Yanındaki talebesi Güzel bir kardeşlik örneği der. Keşke insanlar da bunlardan ibret alsa. Mevlana tebessüm ederek karşılık verir. Aralarında bir kemik atıver de gör kardeşliklerini.